İzal Rozental ile haftanın karikatürleri Günaydın Düzel, hoş Günaydın, kaldık. hoş, Günaydın, hoş güzel güzel bulduk. Bir. Evet, çok yoğun günler ve haftalar geçiriyoruz. Bir tatil yapmaya kalmadı. Ortalık gene yoğun, acayip e, yoğun. Şimdi tatilin diyetini ödemek lazım, değil mi? Evet, bedelini ödemek. Bede bedelini mutlaka ödemek lazım. Şimdi e, haftanın karikatürlerinde neler var? Hemen bir anmayla başlayalım. E, mutlaka söz ettiniz sizde. E, geçtiğimiz cumartesi günü 17 Ağustos depreminin ...20. yıl dönümüydü. Efendim karikatürü... ...İzmitli bir usta çizerimiz var... ...Muhammed Şengöz. Ee, Şengöz'ün böyle oldukça... ...yalın ve lezzetli bir çizgisi vardır. Böyle fazla ayrıntıya kaçmadan... ...süslemeye falan gerek duymadan... ...söyleyeceklerini birkaç çizgiyle böyle... ...yumruk gibi ifade eder. Ee, i̇nsanlar hakikaten şok etmeyi biliyor. Deprem diye bir kitap çıkarmıştı... ...İzmit'te oturduğu için yani bundan... E, ...depremden de en fazla... E, ...zarar görenlerden biriydi, yakınındaydı. Ee, bu karikatürü de benim boğazımda bir e, yumru bıraktı evet. açıkçası. Ee, şöyle anlatayım, ee, karikatürde bir e, evin odası, oturma odası görünüyor. Odada her şey normal... ...bir adam ile kedisi uzanmış kestiriyorlar... ...duvarda düzgün asılmış bir resim var... ...yerde bir saksı... ...duvara bitişik bir kanepe... ...kanepenin üstünde önünde de... ...bir sehpa... ...sehpanın üzerinde... ...çiçekleriyle birlikte bir vazo... ...her şey yerli yerinde... ...ve gayet normal... ...şu farklaki... ...işte fark nerede... ...kedi kanepenin üzerine serpilmiş... ...böyle serilmiş uyuyor... ...uyukluyor... Adamın ise kestirdiği yer bir tuhaf değil mi? Evet. Adam sehpanın <gülüyor> altına uzanmış. Şimdi aradan 20 yıl geçti ve travma henüz atlatılamamış. Bu e, karikatürü e, Muhammed Cengöz e, yeniden yayınlarken, yeniden paylaşırken e, sanıyorum bu mesajı vermek istemiş. Evet. E, bir de uyarı tabii. Evet biz de radyo olarak onun da anonsunu yapmaya çalıştık. Kapsamlı olarak hem açık gazetede belki üç programda henüz tam netleşmedi ama açık bin iç programında bunun gerek psikolojik ile ev evet. birlikte yapacağız. Ayrıca da tabii altın saatler zaten <gülüyor> devam edecek. E, ikinci karikatürümüz biraz daha neşeli. O da bir anı aslında. E, fakat e, Muhammed Şengöz'ün e, bu e, karikatüründen çok daha farklı bir uçta, çok daha farklı bir e, noktada. Bunu da karikat bu karikatürü Venezuelalı e, kadın karikatürci Rayma Suprani çizdi. E, 50 yıl öncesine götürüyor bizi. 15-18 Ağustos tarihleri arasında e, ABD'de Amerika'da düzenlenen e, Woodstock Festivali. ...hani e, Vietnam Savaşı'nın yoğun olarak... ...protesto edildiği... E, ...benim ilk gençlik yıllarımdır... E, ...yani e, New York dışında... ...bir çiftlikte düzenlenmişti o... ...çılgın festival ve bugüne dek sanıyorum... ...eşi benzeri daha yapılmamıştır... İkinci bir Woodstock yapıldı ama... ...o bile ilki, yok, yok ...ilkinin yerini tutmuyordu... tutmuyordu. E, ...ve işte o festivalden... ...akıllarda kalan ve hatta Mark olmuş... ...çok güzel bir fotoğraf var... Vardı e, Halen de e, kullanılır Hatta filmin afişinde bile Filmi yapılmıştı çünkü Filmin afişinde bile bu fotoğraf vardır e, Sabahın erken saatleri Gün henüz yine ağrıyor Ve e, insanlar gençler Uyanmak üzereler Kimisi oturuyor kimisi Hala yatıyor battaniyelerine sarılmış Tabi e, sabahın serindiğinde e, Bütün bu kalabalığın arasından Bir çift ayağa kalkmış e, renk renk battaniyelerin içinde birbirlerine sarılmışlar, böyle aşkla tutkuyla sarılmışlar, e, ayakta duruyorlar. Çok romantik, e, güzel bir anstantanıdır bu. Çok da iyi temsil ediyor, sembolize ediyor. Evet. O, o e, evet. O ortamı, o havayı. havayı. Evet, evet. İşte Rayma bu ünlü fotoğraf karesini yeniden çizmiş. Ne yapmış? Tıpkı fotoğrafta olduğu gibi, her şey e, 50 yıl önceki yerli yerinde duruyor. Ayaktaki çift yine renkli battaniyenin içinde böyle birbirlerine sarılmış mani, vaziyette. Mani, evet, evet, ayakta duruyorlar. Ama bir şey eksik gibi bence. Aşk ve tutku yok. Bir şey fazla gibi bence. Evet. evet. Çünkü <gülüyor> hakikaten başının erkeğin omuzuna dayamış olan kızın gözleri fal taşı gibi açık. Nereye bakıyor? Cep telefonuna, akıllı telefona. Oğlanın elinde de var bir tane akıllı telefon. <gülüyor> i̇kisi de, ikisi de ellerindeki cep telefonlarına bakıyor. E, Bence biraz haksızlık etmiş. Şimdi yeniden yükseliyor çünkü şey. Cep biraz. telefonlarıyla mı? Yani şeylerin de kullanılmasıyla, internetin akıllı kullanımıyla. Berat. ...bir haber işte bu çevre... E, ...iklim... ...acil durumunu yükselten hareketler... ...böyle olayları da... ...kullanıyorlar. Olacaktır belki... ...fakat biraz daha alışmamız lazım... E, evet. ...akıllı telefonlara... E, ...yani Rayman'ın mesajı... Mı? <gülüyor> ...birazdan mı alışmamız lazım... Evet. ...daha ne kadar alışacağız... ...alıştır mı? Yani, yani siz alışmadınız mı? Hayır. Alışmaya kimse kaldı mı? Şöyle diyorum can... ...iyiceğine alıştıktan sonra bıkacağız... Bıkacağız. Tamam o zaman. <gülüyor> ve geriye dönüş başlayacak. Ama şimdi Dumanı. mesela Rayma bizi elli yıl e, ileri götürdü veya Hı -hı. geri götürdü. İşte Hı -hı. zamanda yolculuk ettik. E, ve gençler hakikaten baktığın zaman... Ben çok görüyorum moda sahilinde yürürken ya da Kadıköy çarşısında, Beşiktaş'ta falan. Herkesin elinde cep telefonu, cep telefonuna bakarak yürüyor insanlar. İki sevgili diyelim yan yana yürürken dahi cep telefonlarına bakmadan evet. edemiyorlar, bakamadan edemiyorlar. <gülüyor> Ama işte bu alışkanlık ileride bir bıkkınlığa dönüşecektir diye umuyoruz, değil mi? Aynen öyle. Peki. Peki. Peki. <gülüyor> Cezayir'e geçelim mi? Evet, Woodstock'tan. Lütfen. Evet. E, Hong Kong'da da Cezayir'de de e, yine hani Woodstock gibi olmasa da e, halk yürüyüşleri eylemler sürüyor. Esasında e, 9 Ağustos Cuma günü e, Cezayir'de değişim isteyen e, protestocular 25. yürüyüşlerini gerçekleştirmişler. E, ve tuhaf bayram tatili falan dinlemediler. Salı günü Geçtiğimiz salı günü bayramda öğrenciler... Ee, bu protestocuları desteklemek için bir yürüyüş e, tertip ettiler tatilde olmalarına rağmen ve halkın büyük bir bölümü de okuduğum kadarıyla kurya, internasyonu falan okudum o, orada okudum ee, halk da katılmış desteklemiş tıpkı iklim grevcileri gibi yani evet. yüz binlerce evet. hatta milyonun üzerinde çocuk ve işte cep adım, telefonlarıyla katılmışlar e, yok bayağı sokağa çıkıp katılıyorlar tabii şaka yani, evet, evet, müthiş yani ve devam ediyor. Eylül'de evet. hep birlikte muazzam bir şey. Belki de genel grev tasarlanıyor işte. Hı hı. Eylül hı hı. ortasında bakacağız neler olduğunu. Tamam. Efendim şimdi e, bu Cezayir'deki işte yürüyüşü... E, ...yine çizgilerini çok sevdiğim e, ve çok matrak bulduğum Ali Dilem... E, ...şey etti... E, bir yerde e, hicvetti daha doğrusu e, şöyle bir şey askeri yönetimle dalga geçiyor Ali Dilem e, karikatürde biz Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmet Gayda Salak'ı görüyoruz ön planda. Askeri üniformasının içinde böyle. 25 haftadır o e, yılmadan yürüyen göstericilerin önüne dikilmiş. Yukarıda güneş var. Bayağı e, hava sıcak anlaşılan. E, ve e, Ahmet Gayda Salah da elindeki küçük şişkeyi böyle e, şaşkınlıkla ona bakan göstericilere doğru uzatıyor. Ne şişesi bu? E, doping kontrolü. Evet doğru Test, Doping kontrolü. Doping testi. <gülüyor> <gülüyor> yani altı aydır kızgın güneşin altında üstelik de bayram tatili esnasında bile protesto gösterisi yapabilmesi için insanın mutlaka ve mutlaka dopingli olması gerekiyor değil mi? Evet, Nasıl bir yani dopingse. Tam bir kontrol yani baya bir kontrol freaklik var burada tabii ama aynı zamanda da Tam Hong Kong'da nüfusun dörtte üçü bütün yağmura, çamura rağmen, evet. bir, bir müthiş baskıya rağmen ayaktaydı bu hafta sonu mesela. Cezayir'de de devam ediyor. Bu iklim grevcisi çocukların da e, bir yılı doldu mesela Greta Thunberg'in evet, 20 evet, Ağustos'ta, evet. 17, 18 Ağustos müdüneydi. Do, do, doğdu ve devam ediyor Yani hiç aksak 40 haftadır yapan Genç çocuklar filan var böyle okullar Yani bir yandan da böyle bir Gelişme Dünyayı var Dünyayı değiştirecek daha evet. doğrusu değiştirecekler gençler evet, Torunlarımız değiştirecek. galiba Evet, evet e, bayramda tatil yapmayan Sadece o Cezayir'deki protestocular Değildi maalesef Türkiye'de itfaiyeciler de e, Doğru dürüst tatil yapamadılar ee, bayram süresince e, herhalde siz de söz etmişsinizdir. Çok iyi, e, yurdun evet. pek çok bölgesinden yangın haberleri geldi. E, mizahçı ve karikatür çizeri Haydari vardır. Haydari diye imza atar Haydar Işık. E, o da kendine has çizgisi ve komik tiplemeleriyle bu konuya değinmiş. E, onun karikatürünü e, anlatmak istiyorum. Şimdi karikatürde üç, da, üç tane erkek şirketi ...sohbet ediyorlar. Evet. Ee, bunlardan biri... ...diğerlerine göre biraz daha açık tenli. Ee, anlaşılan tatile çıkmamış... ...çünkü diğer ikisi... ...biraz bronzlaşmışlar gibi... ...esmer duruyorlar... ...çıs ten... diye de sesler çıkıyor... Evet, diye de ses çıkıyor. ...biraz böyle şey... E, ...hatta sıcaklık yayılıyor değil mi... Evet. ...açık tenli olanı biraz... E, ...hasetle de böyle bakıyor yanık tenlere... ...vay hangi bende de... ...yandınız böyle... <gülüyor> ...cevaplar nasıl... ...cevap... ...ben Bodrum Gümüşlik'teki orman yangınında... E, ...diğer vatandaş ise... E ben de Marmara Adası yangınında ki maalesef bunlara yenileri de İzmir'de şu anda devam eden evet, ki büyük evet. yangın ve kontrol edilememiş olan Manisa'daki de bu karikatüre girmeyecek kadar yeni o, onun kontrol altına alındığı söyleniyor hı hı hı. bir de hiç müdahale edilmeyen e, Dersim yangını gibi evet. yerlerde var Adin Engin'in bugün sözünü ettiği gibi ama işte ben hep söylüyorum bu e, karikatür öyle bir şey yani tra trajedilerden Felaketlerden mizah çıkartabiliyor. Evet. Ee, böyle evet. enteresan bir sanat dalı. Evet. Ya aslında ben bir itirafda bulunmak istiyorum ee, ...şurada. Dinleyen yok değil mi? Yok yok. Hiç, biz biz, biz bize, bir süredir izlendiğimi hissediyorum. Yok, cep telefonunuzdan mı efendim? Hayır hayır hayır. Anlatayım. Yani beni izleyen öyle sıradan biri falan değil, bir okur da değil, cep telefonundan da değil. Koskoca e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Donald. Hmm. Evet. Benim çizdiğim karikatürleri takip ediyor. Yani e, mesela e, Trump'ı İran Cumhurbaşkanı Hameneh'in kafasına bir tweet, Twitter kuşu indirirken çiziyorum. Bir bakıyorum e, ertesi gün Trump Hameneh'e acayip bir tweet sallıyor. Hmm. Ne bileyim e, Boris Johnson'la kucaklaşırken çiziyorum. Ertesi gün iki gün sonra kucaklaşıyorlar. Şimdi... sadece izlenmek mi yoksa senden giden bir mesaj da var i̇şte mı? İşte onu soracağım. <gülüyor> Çünkü bayramdan önce çok çok çok tuhaf bir şey oldu. Grandland'a e, bu buzulların erimesiyle ilgili bir e, karikatür çizmiştim. Ona e, dikkat çekmek için. Çizimde böyle bir kutup ayısı vardı. E, onun bezgin ve umutsuz bakışları önünde neşeyle su kayağı yapan bir tatilci çizmiştim. E, kayakları da o husky, huskiler var husky köpekleri. Onlar Hı. çekiyordu. ...normalde kızak çekerler ama... Evet. E, ...karikatürün altına da... ...bu yazın tadını Grönland'da... ...su kayağı yaparak çıkartın... ...diye yazmıştım. Ne oldu biliyor musunuz? Trump'ın like tadı. Biliyorum. Ben galiba. <gülüyor> Wall Street Journal gazetesinde... ...çıktı haber. Trump danışmanlarına... ...hemen danışmanlarına... ...ABD'nin bu Grönland'ı Danimarka'dan... ...alıp almayacağını... E, ...sormuş. Ve Danimarkalılar... ...cevap verdi tabi... <gülüyor> Danimarka'ya aittir, Danimarkalılarındır. Kesinlikle vermeyiz deniler. Umarım beni protesto etmezler Danimarkalılar. Bakalım şeyine bağlı tabii. Yani bir prens adında birisi prens bilmem kim şimdi unuttum. Evet. 600 milyon dolara olur bu işi kapatabiliriz filan diye de tweet attı. Tweet dünyası yani internet, sosyal medya Koptu bu olaydan. Fakat kendisi için istediğini tekrarlamış Trump. Hmm. Yani Trump şirketi Abi için. Belki golf oynayacak. Greenland ya, Grönland evet, falan. Evet, yeşil tamamen. diye evet. düşünüyordur. Evet evet. Akıllıca. Evet. Askeri yüzler falan da var ama esas Amerika Devletleri için istemiyor. Yani doğrudan doğruya Trump K kendi yönetimi için. için. Yani. Kendi için. Yeni bir ülke mi? Acaba? Güzel. Yok. Gorsan, büyük bir Gorsan. Ben, Dünyanın en büyük adası bildiğim kadarıyla zaten. Grandland. Işte evet. Bir adası. Eriyor herkesin ama. bir adası. Erimesi daha iyi. Işte yani work yapmak için. Evet. Bu arada e, Greta Thunberg e, bu 23 Eylül'deki Birleşmiş Milletler işte e, iklim eylem zirvesine katılmak üzere duşu ve tuvaleti olmayan, evet. sıfır karbon üreten Adı da Malizya'ymış. Malizya yarış Malizya yatıyla. Evet. Ee, İngiltere'den Atlantik'e doğru yol açtı. Bugün beşinci günde. Beşinci gün. Takip ediyorsunuz. Her an. Bu e, karikatürcüler de takip ediyor. Bu konuda e, baya karikatür çıktı. İngiltere'den tabii yola çıktığı için İngiliz karikatürcüleri başladı. Bir de Fransa'da da e, bir konuşma yapmıştı geçen ay geçtiğimiz ay dolayısıyla karikatürcüler bayağı artık ilgi duymaya başladılar. Ses getiriyor demektir bu. Bir de şeyler tabi faşist haters ve şeyler evet. bayağı Brexitçiler evet. ve yeryüzünün en büyük faşistleri de ölümle tehdit etmeye başladılar yeniden. Demek ki yani başarıya ulaşıyor. Ulaşıyor. Evet. Evet. Garip kazalar olabilir Atlantik'te. <gülüyor> yani kazalar. Dedi. Olmaz. Dedi adam. Aaron Banks diye bir gizli şimdi soruşturuluyor Amerika Birleşik evet. de, şey Britanya'da tamamen gizli e, saklı parayla, kara parayla Brexit'i tezgahladığı için e, soruşturması olan birisi. Evet dikkatinizi çekerim biraz büyük bir tepki oldu tabii böyle tabii kötü kazalar olur deyince ona da bu solcular hiç espriden anlamıyorlar dedi. Yani 15 yaşında bir kızın boğulması üzerine bir esprinin gülünç olduğunu anlamadım ben ama belki i̇şte daha böyle ucudulara... kötü e, tarafından kullananlar maalesef evet. ona sığınıyorlar da. Ee, yine bu e, Greta Thunberg'in yolculuğundan vazife çıkartıp karikatür çizen ben Jennings'te e, karikatüründe yelkendiği nihayet New York'a ulaştırıyor. Ama e, <gülüyor> arada bir bakıyoruz ki büyük elma sular altında kalmış. O hüriyet heykelinin sadece başının üst kısmı ile meşali, meşaleyi kaldıran e, kolu suyun dışında. Birkaç tane de gökdelerinin üst katları her nasılsa <gülüyor> görünüyor. Tam bir felaket karikatürü. Hürriyet heykeline doğru yavaş yavaş e, hareket eden e, yelkenliğinin ucunda da bir sürüyet görüyoruz. Ki bu da Greta'nın silüeti elbette. E, ve kısaca e, ağzından bir balon çıkıyor tabii karikatürde. Tol diyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun o sesiyle tahayyül ediyorum şimdi. E, Tol diyor demiştim. Yani ben size ben, demiştim. Ben size demiştim. <gülüyor> Demiştim diye. evet. Yani ben e göre Gretan'ın yolculuğu bilmiyorum, 15 günden biraz uzun sürmüş sanki ya da Amerika'ya varana dek <gülüyor> rönden erimiş mi tamamen bilemiyorum ama sular bayağı e, yükselmiş ama karikatür bu, ciddiye almamak gerekiyor, mizahı gerek. ciddiye almamak gerekiyor. Biraz önce dediğin gibi yani politikacılar ele yapınca hiç ciddiye anlamak gerekiyor. Şimdi biz web sitemize bir karikatür koyacakmışız bundan böyle. Daha, Daha iyi okunsun. O zaman onu birlikte seçelim. Haftanın karikatürünü. Oylama yapalım. Oylama ee, yapalım. Bir tanesini. Bir tanesini. Sence hangisi Can? Bir tanesi mi? Bir tanesini birinci Doğru. sayfaya koyuyoruz. Ondan sonra ikileri açınca hepsi tabii. birden okunacak tabii haftanın bütün karikatürleri. Ben e, bu yazı tadın başlıklı karikatürden yanayım. Hangisini? E, bu yazı tadın. Bu yazı, bu yazı tadını ya, okuyamıyorum kusura bakmayın. Uzun zamandır bu, şey yapmadığım için. Bu, programı bu yapmadığım yazın için. tadını çıkarın. Çıkarın nerede? E, altta. İyi ha, o, doğru tamam tamam. tamam. O, o ama benim çizimim. Cep Yan, telefonları kullanıyorum da o, o yüzden. cep yani. telefonu evet. kullanıyorsun. Evet, sizin gibi kağıt kullanmıyorum. Çok romantik. <gülüyor> Yok, kağıt israfı hani. Evet. O, o doğru doğru bak. Evet ee, tamam bence de uygun Greenland. Evet. Bu yazın tadını. Peki Bu teşekkür ediyorum o zaman e, teveccühünüz onu ben çizdim çünkü. Aa. Evet. Farkına programını yazmamıştı mı Kendisi <gülüyor> da tanımıyor filan. Neyse olur böyle şeyler. Olsun isabet olmuş <gülüyor> efendim. Peki çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok Biz, stok bu kadar. Görüşmek güzel. Görüşmek abi. üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.